Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havandasınız Paslaşmalarda karşınızdayım Futbol dünyasının Yaşadığı kaos Devam ediyor ve her gün katmerlenerek devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor. Hani şu içinde bulunduğumuz karlı günlere atıfta bulunursak futbolun kaos topu e, bir kar topu gibi e, büyüyerek yuvarlana yuvarlana büyüyerek e, devam ediyor ve ya altında ezilip kalacağız. E, bir çığa dönüşecek bu kaos. Ya da bir anda eee Güneş açacak, eriyecek ve e, feraha ulaşacağız. Öncelikle geçen haftaya gitmemiz lazım. 26 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu yapıldı. Bu genel kurul niye yapıldı? E, denildi ki Futbol Federasyonu tarafından ben bu şike davasını içinden çıkamıyorum. Mevcut disiplin talimatını işletirsem suçlu bulunmanız halinde bir sürü takımı düşüreceğim. Ama gelin, biz bu 58'de bir takım değişiklikler yapalım, öyle uygulayalım. Ee, var mısınız? Oylama yapılacak. Eğer genel kurul değişiklik yönünde bir karar verirse federasyonda işte diyecek ki futbol kamuoyumuz e, mütabak hata vardı ve biz de onlardan aldığımız destek ve güçle futbol disiplin talimatını değiştirip küme düşme olmadan takımlara bir takım cezalar uygularız. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu çağrısı için Ankara'ya gelen kulüpler anlaşamadı. Ben de bu genel kurulu yerinde izledim Ankara'ya gittim. Toplantının daha başlamasından önce genel kurulun iptal edileceği haberleri kulislerde dolaşmaya başladı. Çünkü sabaha kadar yapılan toplantılarda anlaşmaların sağlanamadığı özellikle Anadolu kulüplerinin Bankasya 1. Lig ve 2. 3. Liglerdeki kulüplerin iyi güzel de bizim çıkarımız ne olacak bu işten? Yani birilerini kurtarıyorsunuz iyi güzel de bizim menfaatimiz ne olacak dediler. Bir haysiyet e, ligi Hayal edenler Bu hayallerden vazgeçsinler Görüyorsunuz yani Hukuk, ahlak, etik e, Taca atılıyor Bunun yerine biz Bu çirkef ortamda bile Ne kazanırızın Hesapları yapıldı Ankara'da Federasyon yalanına düşüyor bu ama Atı alan Üsküdar'a Geçmişti bile Hasılı Teşekkürler Genel kurul başladı. Bir saat ara verildi. O bir saatlik arada ne oldu? Sandalyeler havada uçmuş. Yumruklar konuşmuş. Ölümle tehditler yapılmış. Bakar mısınız Türk futboluna? Ve biz bu Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz. Ve bunu kurtarmaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Neyi kurtarmaya çalışıyoruz? Ve bir yandan da... Ee, takım futbol taraftarlarının futbol taraftarlarının e, statlara derbilere girmesini yasaklıyoruz efendim olaylar çıkıyor. Bunu bu kararı verenlerse birbirine sandalye atıp şarjör boşaltmaktan bahsediyorlar. Manisa Spor Başkanı Orduspor Başkanı'na beynine şarjörü boşaltırım demiş İddia bu. Orduspor Başkanı bunu televizyonlarda orada burada. Hatta bize Radikal açıkladı. Hal böyleyken biz buradan temizlik bekliyoruz. Arınma bekliyoruz. Hayır. Süreç tersine dönmüştür. Bugün artık süreç kirliliklerin üstünü örtmek. Onun üzerine uzlaşamıyorlar bile. Yani onun üzerinde bile uzlaşamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi bir cinayet işliyor. Sonra diyorlar ki bunu kimse kimseye katil demesin. Gelin anlaşalım. Bunda bile anlaşamıyorlar teşbihte bir e, hata olmaz diyelim. Hasılı Ankara'da anlaşma sağlanamadı ve Futbol Federasyonu Başkanı çıktı kürsüye haklı olarak ya kardeşim dedi. Ya bu işte bir tek anlıyorum ki biz suçluyuz yani. hani Bu iddialara muhatap kişiler değil de biz. Ve Kızgın bir şekilde kürsüyü terk etti ve ilk uçakla İstanbul'a döndü. Tabi bütün bunlar futbol Federasyonu istifa edeceği şeklinde yorumlandı. 58 kalıyor. Aydınlar gidiyor manşetini attık biz. Neydi o genel kuruldaki hava? Fenerbahçe 58'in değiştirmesini istemiyor. Geçen haftada konuştuk. Niye, niye değişmişsin ki yani? Çünkü mevcut haliyle uygulanırsa başkaları da ceza görecek ama değişirse birçoğu kurtulacak. Fenerbahçe yine puan cezası falan filan alacak. E, Trabzonspor değişsin istemiyor. Çünkü onun hesabına göre e, bu işten kendisi daha karlı çıkacak. Beşiktaş değişmesini istiyor. Çünkü bir tek maçla suçlanıyor ve o maç yüzünden de e, bir ceza almak istemiyor. Artı Fenerbahçe falan küme düşerse maddi manevi olarak kendisine çok şey kaybedeceğini realist bir şekilde düşünüyor. Galatasaray ise değişmesini sistemi çünkü ona göre ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ne kadar büyük ceza alırsa o kadar kar diye bakıyor olaya. Vesaire vesaire. Ve nihayetinde bir tavsiye kararı alınmadan herkes evine dağıldı. İki üç gün biz Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın yola devam mı tamam mı kararını vermesini bekledik. Ve dilerseniz bu kısmı bir aradan sonra konuşalım. <gülüyor> Dağlara hüzün çökünce, nane sümbül boynu neyi, kurt kusuya, bakınca, köye döner nazo gelin. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan der nazo gelin ayağı Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan diye nazo gelin ayağına takar hal hal. Ayağımda gümüş, gümüş, gümüş hal hal, ince nakış gümüş hal hal. İnce nakış, gümüş, hal, hal.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 bir bakışı canlar yakar Gülüşü cihan değer Nazı gelin ayağına takar hal hal Yavru ceylan gibi kaşar Seke seke çaydan geçer Nazı gelin ayağına takar hal hal Bir bakışı canlar yakar Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da faslaşmalar devam ediyor. Mehmet Ali Aydınlar istifa edecek mi etmeyecek mi? Bekledik. Ben 3 Temmuz soruşturması başladığından beri, 3 Temmuz'dan beri şirket davası süreci başladığından beri ortaya çıkan zikzaklarından, çelişkilerinden ötürü Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesi gerektiğini hep savundum. Yazdım, çizdim kendim köşemde haberlerine vesaire. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar... Kulüpleri, adı geçen kulüpleri cezalandırmak için değil cezalandırmamak adına hareket etti. Yani Türk futbolunu kurtaralım adı altında e, pislikleri halının altına süpürme yoluna gitti. Yöntem bu. Tabi bu tek başına onun aldığı bir karar değil. Futbolun o temel aktörlerin de istediği arzuladı bu. Hani dedim ya buna rağmen e, yöntemde anlaşamadılar. Her neyse. Mehmet Ali Aydınlar e, ne demişti? Kısaca bahsedelim. İlk gün gitti. Savcılıkla görüştü. İddialar vahim dedi. İkinci daha dur ya o polisin bir fezlekesi var ortada. Yani polisin yazdığı her fezleke suçlama kabul edecek anlamına gelmez ki. Belki savcılık iddianame oluşturacak o iddianame belki reddedilecek vesaire vesaire. Her neyse Dedi ki ben dedi, ligleri başlatacağım 5 Ağustos'ta. Ne oldu? Başlatamadı. Dedi ki iddianameyi bekleyeceğiz. İddianame çıkacak. Ondan sonra biz kararımızı veriyoruz. İddianame çıktı. Gene karar vermedi. Efendim playoff ile başladı. E, en nihayetine geldi geldi. Ben dedi görevdeyken bu 58. madde asla değişmeyecek. Değiştirmek için Ankara'da genel kurulu topladı. Ve ben dedi istifa etmiyorum. 24 saat dolmadan istifa etti. Şimdi önceki gün e, istifa etmiyorum yola devam dediği zaman ben ertesi gün çıkan kritikte dedim ki aydınların 3 Temmuz'dan beri verdi en doğru karardır. Evet gitmesini istiyoruz. Bugüne kadarki tutumlarına dolayı. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki bu noktada bırakıp gitme hakkı yok. Çünkü bu işin sonuçlandırılması lazım. O kadar mesafe, o kadar her şeye rağmen her şeye rağmen böyle bir ee, mesafe alındı. Yani artık disiplin kurulu çalışmaya başlamış. Eti kurulu çalışıyor. Yani Oğlum, olumsuz bir karar vereceksin? Tam o aşamaya gelmişsin. Bırakıp gidiyorum. O zaman ne olacak? Bir şimdi bir ay sonra seçimi yapılacak, yapılacak 27 Şubat'ta yeni bir federasyon oluşacak. O federasyon gelecek disiplin kuruluydu. Şuydu, buydu, onları oluşturacak. Ondan sonra onlarda da hele bir bakalım dosyalara vesaire vesaire. E, bu işin karar alma süreci uzadıkça uzayacak. Bunun zaten böyle olmasını isteyenler var. Haklı ve haksız. E onların ekmeğine yağ sürüyorsun. O yüzden devam demesi doğruydu. Fakat 24 saat dolmadan Mehmet Ali Aydınlar Bey ben istifa ediyorum dedi. Neymiş efendim? Ee, kasta hakimlik yapan Kısmet Erkiner bir televizyon programında konuşmuş. O programda demiş ki işte OEFA kasa yaptığı savunmada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin sebebi Türkiye Futbol Federasyonuymuş. Türkiye Futbol Federasyonu eğer deseymiş ki hayır Fenerbahçe'yi suçlayacak, suçlayacak bir şey yok. Biz atmazdık. Hasılı ve ayrıca, ayrıca bu savunma 6 Eylül ve 3 Kasım tarihlerinde iki kez Türkiye Futbol Federasyonu'na gelmiş ama Mehmet Ali Aydınlar'ın haberi yok. Yani burada ne oluyor? Şimdi UEFA belli ki KAS'ta bir tazminat ödememek için taktiksel davranıyor. Federasyonu aldırdığı bir karar olduğunu savunarak orada Fenerbahçe tazminat ödememeye çalışıyor. Fenerbahçe diyordu ki TFF siz bizi yollamadınız. TFF'de hayır efendim UEFA sizi attı. Bu Şimdi bu net, netleşti mi netleşmedi mi bu da belli. Çünkü TFF'de hayır diyor kardeşim diyor biz size atmadık. UEFA kendisi attı. UEFA tazminat ödememek için burada açıkçası TFF'yi ateşe atıyor. Aha. Ama daha da önemlisi o işin kas tarafı. Orada artık tazminat mazmet. Yani UEFA'da Fenerbahçe kasta kazansa bile bu demek değil ki şike iddianamesinden ya da şike suçlamalarından berat ediyor. Orada bir usul problemi var. Yani Fenerbahçe diyor ki kardeşim benim hakkımdaki iddialar daha ortada yokken, daha bir resmi evraka dökülmeden, bir iddianame dönüşmeden siz beni neye göre diyor hemen diyor şampiyonlar liginden attınız. Mesela iddianame ortaya çıktıktan sonra böyle bir karar almış olsaydı UEFA veya Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe çok itiraz etmeyecekti. Yani Dicekti ki iddianameye bakmışlar. Bir karar oluşturmuşlar. Ama hayır diyor. Fenerbahçe diyor ki Burada diyor Türkiye Futbol Federasyonu içerisindeki bazı isimler ve çeşitli kulüpler bizi jurnalledi. O yafa da Türkiye Futbol Federasyonu maç olarak kullanıp bizi şampiyonlar Liginden attı. Haksız yere. Henüz hakkımıza bir hüküm yokken. O yüzden diyor benim maddi kayıplarımı karşılayın. Kastaki dava bu. Uluslararası Futbol Tahkim Mahkemesi'ndeki olay bu. Burada Fenerbahçe şike yapmıştır, yapmamıştır, kararı verilmeyecek. Burada bir karar oluşursa evet Fenerbahçe'yi zamanından önce attınız ya da doğru yapmışsınız atmakla. Hansılı burada önemli olan şu UEFA'dan bir savunma geliyor Türkiye Futbol Federasyonu'na ve o savunmaya başlıyor dan habersizmiş Mehmet Ali Aydınlar. Dolayısıyla da ama kim bunun sorumlusu? Yani diyelim ki KAS'tan gelen bu UEFA savunmasını başkana vermekle yükümlü olan bir sıradan personel midir? Yani postada mı unutulmuştur? Yoksa bu bazı yönetimciler tarafından, yönetim kurulu üyesi arkadaşları tarafından gizlenmiş, saklanmış mıdır? Yani ne diyor Mehmet Ali Aydınlar? Öyle bir gizlem yarattı ki içeride ve dışarıda bürütüsler var, beni sırtımdan vurdular, beni kandırdılar ve ben de gidiyorum diyor. Eyvallah. Ama genel sanki oyafaya yafaya kızıyor gidiyor. Yahu eğer o yafaya kızıp gidiyorsa bu yanlış bu kaçmaktır, bu ee, bence bir kılıftır. Yok eğer içerden birilerinin kendisini manipüle ettiğini düşünüyorsa onların adını vermek zorundadır. Kimi suçluyor? Lütfü Boğan o da istifa etti. Göksel Gümüştah o da istifa etti. Lütfü Boğan diyor ki gerekirse önümüzdeki günlerde belge ve bilgiyle kamuoyunun karşısına çıkarım diyor. Yani Herkes haklı. Herkes haklı. Haksız olan bir adalet isteyen, temizlik isteyen, hukuk isteyen biz sıralan insanlarız. E, hasılı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki ben hiçbir şeyden haberdar değilim. Beni kandırdılar ve görevi bırakıp gitti. Bundan sonra ne olacak? Onu da son bir ara verelim. Ondan sonra konuşalım. Ben Kenan Başaran. Radyo Hava nasılsınız? Paslaşmaların son bölümündeyiz. Şimdi ne olacak? Şimdi normalde eğer 27 Şubat'ta çoğunluk sağlanır Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu yapılırsa başkan seçilecek. O başkan da işte ertesi gün görev dağılımı şeyi, şeyi yapıp normal şartlarda eski federasyonun genel e, eski federasyonun kurullarını hazırladığı raporları falan alır Tamamlar devam eder. İsterse eğer niyeti karar almaksa olumlu olumsuz playoff'tan önce yine alır. Ama niyeti bu değilse evet diyecek efendim yeni kurullar oluşturduk. Eski kurullar tartışmalıydı. Onların konuşmalı deyip yeni baştan işe başlar. Zaman kazanmak için, süreci uzatmak için ve o zaman efendim bu sezon biter. Sezon bittikten Sonra bir karar oluşturulur. O karar geçmişe dair olumluysa zaten bir şey uygulamaz. Olumsuzsa bir şeyler verilir. Önümüzdeki 2012-2013 senesine yeniden başlanır. Sıfırlanmış bir arınmış bir şekilde olan da bizim kaybolan koca bir yılımıza mal olur. Yani şu 3 Temmuz'dan beri ne bir kitap okuyabildim ne bir müzik e, cd'si dinleyebildim Sabah akşam saçma sapan tapeler okumaktan, davayla ilgilenmekten vakit bulamadım açıkçası. Bize de yazık günah açıkçası. Eğer bütün bunlar bir oyun idiyse. Eğer dediğimiz gibi yeni gelecek yönetimin niyeti playoff'tan önce bir karar oluşturmaksa yine bunu oluşturacağız zamanı var. Şunu kabul edelim. Yani Spor hukuku eğer istiyorsa kararını verebilir. Şimdi diyor ki Kısmet Erkiner yine bu istifayı getiren açıklamaların sahibi kişi. Efendim diyor talimat diyor ağır diyor de, teşvik teşebbüsüne de şikeye de şike, şike teşebbüsüne de aynı cezayı veriyor. Efendiler beyefendiler neredeydiniz siz? Türkiye Futbol Federasyonu 59, 58. maddesi 3 yıldır yürürlükte. 3 yıldır bu madde orada duruyordu Sayın Kısmet Erkiner. O zaman niye bu işe müdahale olmadınız? Demediniz ki şu madde böyle olmaz. Yarın öbür gün böyle bir vaka olur. Herkes işte kervan yolda dizilir hesabı. Böyle iş işten geçtikten sonra bir şeyler olunca o zaman çıkıp söyleseydiniz beyefender işiniz bu. Spor hukukçusunuz siz ben şimdi nasıl güveneyim sizin e, tarafsızlığınıza? Belki şu anda siz de bir açıklama yaparken bir tarafın arkasında yer alıyorsunuz. Hasılı e, Türkiye'de hukukun değil gücün hukuku hakim anlayışına hizmet eden şeyler bunlar. Şimdi bir yanıyla da Fenerbahçe öyle ya da böyle hakkını hukukunu savunuyor. E, hiçbir kulüp de bugün çıkıp bir şike yaptık falan filan demez. Fenerbahçe, özellikle Aziz Yıldırım içeride olduğu halde başından beri suçsuzum diyerekten kendisini konumlandırdı, siyasetin akışını değiştirdi, taraftarı yönlendirdi, kendisine bir takım fikir ayrılığına düştü yöneticilerini de aynı noktaya getirdi. Top gün, Fenerbahçe bugün moral motivasyon açısından. Üstün geldi. Galip durumda şu anda Fenerbahçe. Şike davasının odağındaki kulüp şu anda Türkiye'nin en güçlü kulübü haline geldi. Yoklukta gidip yokluk oldu söylenirken 10 milyon euroya bonservis verip yeni futbolcu alıyor. Ve bunu da zengin iş adamları sayesinde yapıyor. Nasıl yapıyor? Gücünden yapıyor. Her anlamdaki gücünden Fenerbahçe oluşan bu kaos ortamından e, memnuniyet duyacak tek kulüptür şu anda. Süreç ne kadar ötelenirse, karar alma süreci ne kadar zamana yayılırsa o kadar lehinedir Fenerbahçe. Ha, suçlu mu, suçsuz mu? Bunu biz zaten söyleyemeyiz. Bunu söylemesi gerekenler söylemek istemiyor bir türlü. Olumlu ya da olun. suçludur ya da suçsuzdur. Bunu söylemek istemiyorlar uzattıkça uzatıyorlar. Uzattıkları için bizim bir takım kanaatlerimiz oluşuyor, şüphelerimiz oluşuyor. Ha diyoruz. Demek ki bir türlü karar vermek istemediklerine göre demek ki suçluyorlar. O halde o halde bekleyip göreceğiz. Ama anladığım kadarıyla daha çok bekleyeceğiz. Kenan Başaran paslaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Skorları merak ediyorsanız vallahi açın. İnternet sitesinden bakın. Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Çünkü o sitede e, tartışılmayacak tek şey geçen haftanın oynanmış maçlarının skorları herhalde. Bunda büyük bir ünlemle verelim. Hoşça diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. adamlar doğruyu söylemiş bir çiçekle bahar olmaz kişi kendini birip sağ sola sormalı can pazarı bu oyun olmaz süre anın değişkünü beyan ki her kışkünü sonunda şifayı kapımda şaşırınca bana gel beni dinle diyan defteri kalemi al ve yaz nane Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha İçine hazmi çiçeği biraz çare otu katasın aman ha ha ha ha ha hatta. biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha ha ha ha Önünü kış tut bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra dizini döversin düş günü, Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nanep Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman, ha ha ha ha ha. İçine hacmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman, ha ha ha ha ha, ha. Biraz tarçın, bir tutam zencefil aman, ha ha ha ha ha. Binler de deva geliyor, biraz daha sabret güzelim, ha ha ha. Kendine batırır, çubalcığı başkasına, bol keseden aklı ona burada davutur. Dansın kendi başına. Zürebanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Salonla şifayı kapı ta şaşırınca bana gel benim illeği yaz, defteri kalemi al iyi yaz. Nane. Limon kabuğu bir güzel kaynaşınaman aman ha, ha, ha, ha, ha. içine, çiçeği biraz çöreğ oldu kata sen aman ha, ha, ha, ha, ha, biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha, ha, ha. Bir güzel kaynası aman ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katası naman ha ha ha ha ha biraz karçın bir tutam zencefil aman ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabre güzelim ha ha ha ha şu çok yaşa.